Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nurhan Yüce. Evet bu hafta su hakkında geçtiğimiz haftalardan derlediğimiz bazı su haberleri var. suyla ilgili haberler var. İlkin Ahmetler Kanyonu'nda en yeni haberimiz bu. Ondan biraz bahsedelim. Biraz Ahmet... olumlu haberlerden bahsedelim. Evet önce istedik. olumlulardan bahsedelim. Kısmen olumlu diyelim. Evet. Tamamen de değil. <gülüyor> evet şimdi Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Ahmetler Köyü yakınlarında yapılmak istenen bir HES var. Bu boru tipi bir mikro HES. Bu projeye karşı çıkan ve 40 günü aşkın süredir şantiye yakınlarında kurdukları direniş çadırlarında yaşayan köylüler var. Evet mücadele ediyorlar ve Hı -hı. ciddi e, bir mücadele sergilendi Ahmetler Kanyon'da hatta e, şeyde evet. hatırlar dinleyiciler diye düşünüyorum bu taşeron şirketin tuttuğu e, silahlı gruplar evet. köylülere saldırdı saldırmıştı e, meclise de hatta taşındı bu gündem Üç, olarak. 3-4 kez hatta. Evet, evet birden Hı -hı. fazla kereler e, şirket... E, bu tuttuğu hmm. silahlı kişilere karşı e, köyler davacı oldu. E, hmm. Ama henüz bu konuda bir gelişme yok. Asıl HES'den ilgili bir gelişme var. Şirket terk etti alanı, evet. şantiye alanını. Evet, şirketin çekilmesiyle birlikte da bölgeden ayrılmış. Şimdi Ahmetler Köyü sakinleri diyorlar ki HES projesi tamamen iptal edilene kadar biz bu çadırları terk etmeyeceğiz. Hmm. Çünkü şöyle bir şey olabilir diye bir kaygıları var. Hani seçim arifesinde böyle bir projenin Sürdürülmesini istememiş olabilirler. Evet, riskli, büyük Riskli olabilir diye. Ee, öyle düşünüyorlar ve diyorlar ki hani dolayısıyla yerel seçimlerden sonra yeniden bu şirket kanyona gelebilir. Onlar geldiğinde biz burada hazır olarak bekliyor olmak istiyoruz. Ama arkadaşlar. ilk etabı kazandılar diyebiliriz. Kesinlikle. Şirket şu anda şantiyesini derleyip toplayıp kanyondan ayrılmış durumda. Evet. İkinci bir olumlu diyebileceğimiz bir parça olumlu diyebileceğimiz haber de Saklıkent'ten. Moğla ve Antalya illerinin sınırlarını kesiştiği bir noktada bulunuyor Saklıkent Kanyonu. Bunun yakınında kurulmak istenen bir HES projesi var. Evet bunun tarihine evet. bakacak olursak bu Saklıkent Milli Parkı'nın sınırında Çayı e üzerinde işte Kiler Holding bünyesinde e, firma tarafından Bulgurlar Gebeş HES ismiyle 2008 yılının Aralık ayında EPDK'ya başvuru yapılıyor. İşte Hı. üretim lisansı. Almak üzere Hı -hı. E, başvuru yapılıyor. E, ama projeyle ilgili firma hazırlık sürecini tamamladığı andan itibaren yani chat sürecinin Hı -hı. göre halkından bilinmeye başladığı andan itibaren çok ciddi bir toplumsal muhalefet burada da yükseliyor. Çünkü Hı -hı. E, Kanyon yılda... 500 bine yakın ziyaretçinin Aha. bulunduğu e, ziyaret ettiği bir bölge ve ekonomik olarak e, bu bölgenin bölmesi. Evet insanın tamamen turiz. kanyona bağlı ama hes kurulursa bundan çok ciddi bir biçimde etkileneceklerini ifade evet. edip mücadeleye başlıyorlar Evet ve S mücadele sadece şeyde değil yani e, hani. Sokakta Basın. elemler falan Hı -hı. değil aynı zamanda hukuki olarak da evet. devam bu, ediyor. Evet bu mücadeleler sonucunda su kullanım hakkı anlaşması ve üretim lisansının iptalinin yanı sıra ÇED olumlu kararında iptali istemiyle e, davalar açıldı. Ve yöre halkının kararlılığını gören firma da 30 Nisan 2013 tarihinde EPDK'ya başvurarak üretim lisansının iptalini ve bu kapsamdaki teminat mektubunun iadesini talep etmiş. Yani bu da ilginç bir durum. Kendisi vazgeçiyor firma. Evet yani şimdi bu açılan davalar da firmanın üretim lisansının iptalini istemesinin ardından e, düşmüş oluyor. Evet. E, konu kalmamış oluyor. Bu da ciddi bir mücadele sonrasında kazanılmış önemli Hı -hı. E, bir durum diye ifade edelim dedik. Evet. Dile bir başka dedik. haber Munzur Vadisi'nden. Yine ge geçtiğimiz haftalarda. E, bu Munzur Vadisi biliyorsunuz bir milli park... Ve e, burada şimdi yeni bir kararla burada bir HES var. Milli Parklar arasında yer alan bu vadiye mahkeme kararıyla tekrar bir keşif yapılması kararı çıktı. Tunceli'de Muzur Vadisi üzerinde yapımı planlanan baraj ve hidroelektrik santralinin yapımında üstün kamu yararı bulunduğuna ilişkin... E, ...doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nın olurunun iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle bir dava açıldı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi birinci kurul daha önce Ankara Üçüncü İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın... ...yeniden bir karar verilmek üzere kaldırılmasına oy çokluğuyla karar verdi. Evet. Böyle bir hukuksal bir metin okuduk size. Ee, biraz evet. bunu Türkçe lazım evet. <gülüyor> olursak ya da daha anlaşılır kılmak için şöyle bir şey söyleyebiliriz belki. Şimdi İdare Mahkemesi aslında şunun araştırılmasını istiyor. Davalı idare ve davacı tarafından ileri sürülen ve dosyaya sunulan... Belgeler arasındaki çelişkinin hiçbir tartışmaya e, yer bırakmayacak şekilde girdenilmesi amacıyla tekrar evet. e, bilirkişi raporu istiyor, keşif istiyor. E, çünkü e, dava konusu milli park alanında hidroelektrik santrali yapılmasında kamu yararı açısından vazgeçilemez <gülüyor> ve kesin bir zorunluluk bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Yani bunun aynı zamanda maddi gerekçelerle ortaya konularak e, bir sonuca ulaşılması... E, ...talep ediyor... ...yeni açılan dava... Hı -hı. E, ...bu yüzden de yürütmenin durdurulması... ...istemi hakkında yeniden bir karar verilmesi... ...söz Hı -hı. konusu... ...olabilecek, yani eğer bu evet. yeni şey... ...çıkarsa, olumlu çıkarsa... ...bilirkişi evet. raporu, evet burada Hı -hı. üstün... ...kamu yararı yoktur... ...tarzında bir karar çıkarsa o zaman Hı -hı. yürütmeyi... ...durdurma kararı alınacak... Evet. Tabii bu Muzur'da bir milli parkta HES yapımına izin veren bir kanun var. Ondan biraz bahsetmek lazım. Bu nasıl oluyor diye baktığımızda. Çünkü milli parklar içerisinde Normalde asla yapılmamız gerekiyor. Evet. Ama 6094 sayılı yenilebilir enerji kanunda 2010'da bir değişiklik yapıldı. Koruma altına alınmış sit alanlarının hidroelektrik santralleri yapına açılmasına izin, veril izin verilmiş oldu. Kanunda da şöyle deniliyor. Doğal koruma altındaki alanlarla ilgili olarak bakanlığın onayının alınması... ...ya da bölgesel koruma heyetinin onayının alınması şartıyla yenilenebilir enerji kaynakları kanununa dayanarak... ...elektrik üretimi tesislerinin ulusal parklara, doğal parklara, doğal anıtlara ve doğa koruma alanlarına... ...koruma altındaki ormanlara, doğal yaşamın teşvik edildiği alanlara ve özel çevre koruması altında olan alanlara kurulmasına izin verilmiştir. Evet, yok yok burada. Böyle olunca tabii ki de böyle sonuçlar olması da kaçınılmaz bir şey. Evet. evet, yine kısmen olumlu e, hı hı. diyebileceğimiz haberlerden sonuncusu mu? Kamulet evet. Vadisi. Hı hı. Yine bu da Artvin Arhavi ilçesine bağlı. Kamulet Vadisi'nde e, HES yapmak e, yapılması söz konusuydu. Hı hı. Buna ilişkin bir haber. Şimdi şirket burada şöyle bir şey yapıyor. Taşlıkaya HES projesi için e, 2012'nin Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED olumlu kararı almış. Evet. Ee, bu olumlu kararı almasına rağmen e, projenin bölgenin yani proje için bölgenin imar planlarının değiştirilmesi gerekiyormuş hı hı. buna ilişkin olarak Artvin İl Özel İdaresi de imar planı onaylanıp kesinleşmeden faaliyet yapamazsın diye şirketi uyarmış ama hı hı. şirket yılmamış. <gülüyor> yani HES yapamıyorsam en azından yolunu yapayım diyerek bu sefer <gülüyor> evet. e, dönmüş e, Artvin e, Orman Müdürlüğü'nden 5 kilometrelik sondaj ulaşım yolu yapım iznini çıkartmış. Hı -hı. Şimdi bu izni çıkarttığı andan itibaren de Arhavi halkı bu yolunda imar planlarına işlenmediği gerekçesiyle iznin iptali için tekrar e, Rize İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuş. Hı -hı. Evet. Artvin İl Özel İdaresi de e, diyor ki e, iyi bir karar almış yani firmaya ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nü de bu sefer dahil etmiş bir yazı yollamış ve e, o yazıda şey demiş. E, Firma tarafından hazırlanan proje imar Planı'nın henüz onaylanmadığı ve dolayısıyla plan kesinleşmeden bölgede faaliyet yapılamayacağını da belirterek firmayı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nü uyarmış hmm. ve yürütmeyi durdurma kararı almış. Çünkü hmm. bu arada... 5 kilometrelik yol için dinamitleme meselesine başlamış şirket. Evet. Hiçbir izne e, başvurmadan e, gerekli tahribatı zaten yaratmış. Evet. Ama e, günün sonunda e, Rize Bölge İdare Mahkemesi hem yol yapımını hem Aha. de HES yapımını e, ...gürütmeyi durdurma kararı oluyor. Evet. Burada enteresan olan hani Artvin İl Özel İdaresi ayrı bir şey söylüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ayrı bir şey söylüyor ve olan maalesef yolları oluyor. Ormanları oluyor, insanlar oluyor. Şimdi bir şarkıyla ara verelim. Nature of the Beast'ten dinliyoruz. River Blood. hinges yeah. we bringing more to the minions Let's go. we moving forward with a vengeance yeah. I told you man our score's endless yeah. we climbing out from the buildings as prophecy lies in the minds of the children yeah. now lend me your ears cause the shit that we write could bring grown men to tears it's so sick it's ridiculous this fool right here strikes fear like a militant Woo! give me a mic and I'm killing it in any light keep it hype height limitless the center of the night it's our life what we write it's only right that you're feeling <laughs> In. Crack the sediment, be back and smashing your rhetoric in half. 'Cause we coming with the heaven since smacking mc till they dumber than the president. So if you can't stomach the medicine, I spit a stampede to leave you run over by elephants. 'Cause all I see is unintelligence. I feast on the weak and file my teeth with these skeletons. What? We keep it hotter than the desert. Drain the fluid out your heart when you rock into the records. Right? right. We taking every square on the checkerboard Live from the block and then back to the liquor store. chapter before us if you rap then you probably overshadow by these warriors Evet, su hakkında geçtiğimiz haftaların su gündemini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Önce olumlu haberlerden, biraz olumlu haberlerden bahsettik. Şimdi bu ikinci bölümde de biraz olumsuz haberlerden ki onların sayıları Türkiye'de çok daha fazla. Onlardan biraz bahsedelim dedik. Şimdi ilk olumsuz haberimizin başlığı şöyle. Karadeniz'de kara yeri çekiliyor. Şimdi e, Türkiye'nin en önemli akarsularından Kızılırmak Nehri üzerinde yapılan iki tane e, baraj var. Bunlardan bir tanesi Altınkaya Barajı. 1987'den bu yana su tutuyor. Derbent Barajı. 91 ha. yılından beri su tutuluyor. Evet. Başlığa konu olan e, iki baraj da bu zaten. Hı hı. Bunlar su tutmaya başlayınca Kar Karadeniz'e taşınan bu e, yani bu iki e, ...yani Kızılırmak'tan taşınan alülyon miktarı azalmış doğal, doğal, doğal olarak. Hı hı. Kıyı boyunca görülen dalga erozyonunda şiddetiyle... ...Kızılırmak Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü kesimde... ...yani delta kısmında büyük bir çekilme meydana gelmeye başlamış. Ee, Bunları rakamlarla da ifade evet. ediyorlar. Yani bu miktar yıllık 23.1 milyon tonu bulurken... ...bu iki barajın yapılması ve su tutulmaya başlamasıyla birlikte... ...taşınan hı hı. malzeme miktarı yıllık 460 bin tona kadar... Düştüğü ifade ediliyor. 50'de biri demek bu yani. Hı hı. O kadar büyük bir değişiklik olmuş. Ve tabii doğa, doğal olarak Delta'nın kuzey kıyısı boyunca gerçekleşen bu kıyı erozyonu taşınan malzemeden daha çok olduğu için çok daha fazla olduğu için Kızılırmağan denize döküldüğü ağız kısmından itibaren karada bir gerileme başlamış. Evet. 1990 ve 2000 yılları arasında yani 10 senelik bir e, sene e, zaman içerisinde 400 metreye kadar ulaşmış bu gerileme. Gerçekten çok büyük bir miktar. Bu gerileme tarımsal sulama amaçlı yapılan kuşaklama kanalını bile tehdit eder hale gelmiş. Buna ilişkin Hı -hı. bir tedbir almış Devlet Su İşleri. Evet. Buna da e, bu tedbirin ismine de teknik olarak mahmuzlama Hı. diyorlar. Mahmuzlar inşa edilmiş. İlk önce üç tane, daha sonra 5 tane ama evet. şu anda bunların da yeterli olmadığını söylüyorlar. Evet. Çünkü gerilme devam ediyor Hı -hı. diye ifade ediliyor. Evet, bu gerileme e, pek çok şeye neden oluyor. Yani bu e, şimdi daha fazlasını yapmaları gerekiyor. Karadaki gerilemenin devam etmesi durumundaki devam ediyor. Pek çok kuş türünün, 200, pardon 321 kuş türünün olduğu ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan Kızılırmak deltasındaki göllerde Karadeniz'in tuzlu suyu tehdidi altına girmiş. Aynı zamanda tarım alanlarını da tehdit ediyor. Evet, kıyı erozyum tarım alanları tehdit ettiği de. Hı -hı. Ee, çok ciddi bir biçimde söyleniyor. Ee, evet. Yine ifade ediliyor ki tedbir alınmaz ve erozyon devam ederse yakın gelecekte kıyı gölleriyle deniz arasındaki doğal set zarar göreceği ve tuzlu deniz Hı -hı. suyu bu bölgelere girerek e, doğal hayatı olumsuz Hı -hı. yönde etkileyeceği de söyleniyor. Evet. Bir başka yine trajikomik mi denir, evlere şenlik mi denir öyle bir haberimiz var. Şimdi hepimiz zaten alışkınız, kopyaları yapıştır çedileri, çevre etkileşim hmm. değerlendirme raporlarında hani hepimizin haberi var. Ama burada başka bir şey var. Mersin'de Birinci İdare Mahkemesi'nde yaşanan bir olayı anlatmak istiyoruz. Şimdi e, bu Biraz Mersin... karmaşık bir süreç ama. Evet, <gülüyor> biz de anlayabildiğimiz kadarını anlatacağız. Şimdi burada iki tane dava var. Birinci davada şöyle i̇ki bir davada şey var. İki davada, ilk önce onu söyleyelim. Birinci e, idare mahkemesi yani Mersin birinci Hı. idare mahkemesinde görülüyor iki davada. Evet. Birincisinde Mersin'deki Akkuyu nükleer güç santrali şantiyesi yakınlarında bir taş açılıyor. Bu e, açılması planlanıyor. Bunun için ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Bu kararın iptali için. ...vatandaşlar e, yargıya gitmişler. Bu birinci dava. Hı hı. İkincisinde ise şöyle bir şey var. E, ÇED gerekli değildir. Yani Mersin'de, Akkuyu'da, Taş ocağı hakkında... ...ÇED gerekli değildir kararının iptali istemiyle bir dava açılmış. O ilk davamız. İkincisi hı hı. ise yine bir... E, e, ...farklı olarak HES'e ilişkin açılmış. Bunda hı hı. ise... Pardon evet ee, Tabii karıştırdık bu kadar şey olunca karışık <gülüyor> olunca bu Mersin'in Çamlı Yayla ilçesindeki Kadıncıkçay üzerinde kurulması planlanan AKAN 1 ve 2 regülatörü ve HES projesinin e, aldığı çevre etki değerlendirmesi olumlu kararının, kararının iptali istemiyle açılıyor. Evet. Evet. Yani bir daha baştan geçecek olursak birisinde e, Çet olumlu kararının iptali davası açılıyor diğerinde ise Çet e, gerekli değildir kararının hmm. iptali için dava açılıyor. Evet. Ondan ve sonra işler dava karışıyor. Dava yanıtları gelince e, ki görüyorlar işte bu e, hangisine gel geliyor? Ak Akan birinci ve ikinci reklatörüne hmm. ilişkin olarak e, dava kararı ellerine ulaştığında, dava açanlara eline ulaştığında bakıyorlar ki e, açtıkları dava konusuyla alakasız bir yanıt almışlar. Evet. Yani diğer konunun Hı -hı. Dava konusuna ilişkin e, karar kendilerine tebliğ edilmiş. Evet yani ÇED yani... gerekli değildir kararın iptali için dava açmışlar. Ama ÇED olumlu kararını iptal istemeyi reddi kararı reddik çıkmış. Reddi kararı ellerine ulaşmış. Böyle komik bir şey yani gerçekten de copy paste yaparak e, yapılmış belli oluyor. Zaten e, bu Akkuyu nükleer santrali yakınlarında taşıcı hakkında açılan bu davanın avukatlarından Cömert Uygar Erdemdi. Bununla ilgili şöyle söylüyor artık diyor çevre davaları söz konusu olduğunda bu copy paste kararlar rutin bir hale geldi. Şöyle devam etmiş çevre davalarında ilk aşamada ehliyet veya süre yönünden red kararları sıradan bir hale geldi. Bu örnekte artık mahkemelere sunulan dava dilekçelerinin okunmadan reddedildiğini görüyoruz. Davalar temiz aşamasındayken faaliyetler alıp başını gidiyor ve çevreye geri dönüşü olmayan zararlar veriliyor yapımından yıllar sonra yargıdan dönen Karadeniz sahil yolu projesinde de olduğu gibi çevresel yıkama müdahale edemeyen yargı kararları artık işlevsiz hale geliyor demiş. Evet. Ve Bir, evet. haberde e, Çiğdemli HES'e ilişkin Rize'nin Çaylı Senoz Vadisi'nde yapımı planlanan HES projeleri için Hı. verilen çet olumlu raporları açılan 9 dava ile şimdiye kadar iptal edildi. 12 tane e, hidrolik Hı. santralden bahsediyoruz bu bölgede. Bu e, dokuz iptal kararına rağmen yine bakanlık tarafından chat olumlu raporu veriliyor. Ve tekrar bir onuncu davadan bahsediyoruz. Evet. Yani bu, İnatla e, devam edilen bir süreçten bahsediyoruz burada da. Evet. E, bir onuncu davada da iptal kararı çıkarsa ne yapacaklar bilemiyorum evet. yani. Böyle gidecek mi acaba? Bilemiyoruz <gülüyor> ama şöyle bir şey olması lazım. Hani bu... Mahkemenin iptal kararlarına dayanak oluşturan bir kişi raporlarında havza bazında bütüncül planlama olması gerekiyor bir kez. Yani bunların tek tek bu e, projelerin 12 tane projenin teker teker etkisi değil. Bunların kümülatif toplam etkisine bakılması lazım. Zaten ki hani, Rize İdare evet. Mahkemesi e, iptal yani davalara olumlu kararlar verirken hep bunu gerekçe göstermiş. Santral hmm. projelerin tek tek değerlendirilmesi yerine... Tüm hafızadaki HES projelerinin etkilerinin göz önünde bulundurularak toplam etkisinin saptanması sonra değerlendirme yapılması gerektiği görüşüne Hı -hı. yer vererek her seferinde şey yapıyor. Evet. Yürütmeyi yani, durdurma, durdurma kararı de, veya alıyor. Şey, Ama buna rağmen kararını... e, bakanlık e, habire ısrarlı bir biçimde devam ediyor. Evet, şimdi e, gündemden bu kadar diyelim. E, yalnız bu hafta sonu bütün bu olumsuzluklara karşı ses çıkartabileceğimiz bir miting var. 22 Aralık İstanbul Kent Mitingi'nden bahsediyoruz. E, hafta sonu olacak. Hafta sonu olacak. Saat 12'de 22 Aralık'ta Kadıköy'de numune önünde buluşup yürümeye başlayacağız. Belki ondan önce bu duyuruyu biraz daha uzun boylu yapalım ama bir Hı -hı. çılgın proje haberimiz daha vardı. Vaktimiz Hı -hı. varsa belki onu da söyleyebiliriz. Hı -hı. Yok mu diyorsun? Yani bence şeyden mitingden bahsetsek biraz daha iyi olacak gibi. Peki öyle yapalım. Evet, şimdi bu mitingde su hakkı kampanyası da olacak. Başka e, katılımcılar. Aslında bu mitingin çağrıcıları geniş. E, Kent hareketleri, Kuzey Ormanları savunması, forumlar arası kentsel dönüşümle mücadele çalışma grubu başta olmak üzere çok Hı -hı. sayıda park forumu, bölge dayanışması, mahalle ve çevre derneği, meslek örgütü, Hı -hı. demokratik kitle örgütü ve siyasi partiler de e, bu mitingin ya çağrıcısı ya da destekleyicisi durumunda. Evet. Geniş bir çağrı metni var. Bu anlamıyla bu kadar çok geniş bir kesimin katılması durumunda her kesimin dile getirdiği talepleri de içeren bir çağrı metni var. Ama özetleyecek olursak işte betona dönüştürmek istenen bostanlarımıza deniyor. Yok edilen tarım arazilerimize bidonlarla şişelerle ön ödemeli sayaçlarla alınıp satılan bir mal, mal haline getirilen suyumuza sahip çıkmak için. E, buluşuyoruz deniyor e, İstanbul artık yeter İstanbul bizimdir ve İstanbul hakkında e, alınması gereken kararlarda bizim de söz hakkımızın olması gerekir diye bir çağrı yapılmış durumda evet. hı hı. su hakkı kampanyası olarak da biz, bizim mitingde taşıyacağımız pankartın başlığı da şöyle musluktaki temiz suyumu geri ver biz evlerimizdeki musluklardan, sokaklardaki şeşmelerden temiz su içmek haktır diyoruz ve bu hizmetin belediyeler tarafından kamusal hizmet kapsamında verilmesini zorunlu görüyoruz. Belediyeler ticarethane olmadığı gibi kamusal varlıklarımız olan ormanlarımız, suyumuz, parklarımız, mahallelerimizde kar alanları değildir. Kimsenin mülkiyetinde olmayan, tüm canlılara ait suları şirketlerin emrine amade eden, peslerle boğan, Vatandaşı artık müşteri kategorisine sokan anlayışı reddediyoruz diye yola çıkıyoruz su hakkı kampanyası olarak. Şimdi e, hem bunları söylüyoruz ve bir takım taleplerimizi evet. dile getireceğiz. Miting sırasında su altı yapılarına kamusal kaynaklardan yatırım yapıldığı bir kent istiyoruz diyeceğiz. Ekolojik ayak izi ve fiyatı musluk suyundan kat kat fazla olan ambalajlı sulardan değil musluklardan su içebildiğimiz bir kent istiyoruz. Temel evet. ihtiyaçlara yetecek miktarda suyun ücretsiz verildiği bir kent istiyoruz diyeceğiz. Evet. Biz nerede buluşacağız? Biz e, 22 Aralık'ta. Saat 12'de Numune Hastanesi, Haydarpaşa Numune e, önünde buluşacağız. Az önce Akgün'ün söylediği pankart eşliğinde yürüyeceğiz ama Ustaki bu arada... Ulus'taki temiz suyumu geri verdiyerek. Evet, evet Hı -hı. E, başka birçok katılımcı olduğunu ifade ettik ama bunlardan e, her zaman söylediğimiz... ...bir yandan da Kek Aktivisti, Küresel Eylem Grubu aktivisti olmamız nedeniyle... ...Küresel Hı -hı. Eylem Grubu'nun da e, taleplerini burada söyleyelim, onlarla birlikte olacağız... Onlar da 22 Aralık çağrılarını şöyle yaptılar. Enerji ihtiyacını güneş ve rüzgardan karşılayan bir kent istiyoruz. Karbon salımı az, biber gazı hiç olmayan bir kent istiyoruz. Parklarla, bisiklet yollarıyla, insani ve ekolojik kaygıları ön planda bir kent istiyoruz diyorlar. Ve birlikte olacağımızı buradan söyleyelim. Evet, hepinizi 22 Aralık mitingine bekliyoruz. Su hakkında bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce